Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Avustralya bölgesindeki diğer ülkelerde iklim değişikliği sonucunda evlerini terk etmek zorunda kalacak insanlara verilmesi gereken statüyü tartışıyor. Dünya karbondioksit salımları sıralamasında yıllık 399 milyon tonla 16. sırada yer alan Avustralya, iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz etkileri en çok hisseden ülkelerden biri. Avustralya Mülteci Konseyi Başkanı Phil Grandening, Bu etkiyi açık ülkelerden birisi olan Kiribati'ye gerçekleştirdiği ziyareti iklim mültecisi tartışmalarında beraberinde getirdi. Ülkenin durumunu gören Glendening, Avustralya'nın yakın gelecekte iklim değişikliğinin getirdiği deniz seviyesi artışları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalacak Binlerce yeni mülteciyle karşı karşıya kalacağını ve eğer kanunlar bu insanları kabul edecek şekilde düzenlenmezse bir insanlık dramı yaşanacağını söyledi. Zira Kirbati deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 2 metre olan 33 Mercan Adası'ndaki 100 bin nüfusa ev sahipliği yapan bir ülke. Bu adalar ülkesi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini şimdiden hissediyor. Sular altında kalmak üzere olan bu ülkenin yanında... Biz de kendimizi de düşünmemiz lazım. Türkiye'de bizim verimli tarım ovalarımız da aynı şekilde yakın zamanda sular altında kalarak hem tarımsal verimliliğimiz hem de burada yaşayan halkımız mülteci haline gelebilir kendi ülkesinde. İneada Demirköy ve Vize ve Kıyıköy'ün Turizm alanı ilan edilmesi için yapılan başvurunun sonuçlanması için bölge siyasetçileri mutabakata vardı. Kırklareli Milletvekili Şenol Gürsan ile İneada Demirköy, Sakinşehir, Vize ve Kıyıköy Belediye Başkanları İneada'da bir araya gelerek Ortak hedeflerinin Demirköy ilçesi ile Vize ve Kıyıköy ilçesini kapsayan bölgenin turizm alanı ilan edilmesi ve Bulgaristan İneada arasında sınır kapısı açılması olduğunu açıkladı. Kırklareli Milletvekili Şenol Gürşan, bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunması için turizm alanı ilan edilmesiyle ilgili beklentiyi cevapsız bırakmayacaklarını söylerken, İneada Belediye Başkanı Tahir Işık ise İğneada Longoz Milli Parkı'nın biyosfer rezerv ilanı edilerek, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığının doğanın da en doğru şekilde korunmasının sağlanmasını istediklerini belirtti. İneada Longoz Milli Parkı geçtiğimiz aylarda termik santral sürecini önlemede de önemli argümanlardan birisi olmuştu. Şimdi ise bölge halkının gelecek kuşaklarını bölgenin ıstrancalar kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgesi kapsamında turizm alanı ilan edilmesi kurtarabilir diye düşünüyorlar. Heyet Nisan ayında Turizm Bakanlığını ziyaret edecek. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Türkiye'nin katılım müzakerelerinde enerji faslığının açılmasını istedi. Avrupa Parlamentosu'ndan farklı yazıda soru önergelerini cevaplandıran Füle, komisyon Türkiye'nin enerji faslığında müzakerelere başlayabilmek için yeterince hazır olduğunu düşünmektedir, diyor. Füle enerji piyasasının düzenlenmesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin teşvikiyle nükleer enerji güvenliği gibi konularda Avrupa Birliği'ne müktesebatına uyumu öngören enerji faslığının açılmasına, Henüz tüm üye ülkelerin onay vermediğini bu nedenle de resmi açılış kriterlerini Türkiye'yi iletemediklerini bildirdi. Enerji faslı katılım müzakerelerinde dondurulan 8. fasıl olarak ancak Güney Kıbrıs'ın liman açılmaması gerekçesiyle tek taraflı engellediği kararlardan bir tanesi. Polat Enerji Genel Müdürü Zeki Eriş Türkiye'de yılda 3000 MW'lık rüzgar enerjisi santralinin devreye alınabileceğini söyleyerek bunun yapılabilmesinin doğal gaz faturasının her yıl 1 milyar dolar aşağıya çekilmesi anlamına geldiğini belirtti. Elektrikte liberal bir piyasanın oluşmasını beklediklerini ve o zaman Rüzgar enerji santrallerine ağırlık vereceklerini dile getirdi. Rüzgar başvurularının geçmişten gelen hataların başka hatalarla düzeltilmeye çalışıldığı eleştirisine getirdi kendisi. Daha önce çantacı tabir edilen başvurular 78 bin megawata ulaşmıştı sadece çok kısa bir sürede. Eriş böyle bir hata yaptın, hatayı fark ettin. Geçen sene ölçüm geri geldi ama niye başvuruyu kapatıyorsun diyor. Başvurularının açık e, açılmasını ve şu anda sisteme bağlanabilecek 20 bin megawattlık kapasitenin bir an önce hayata geçmesini bekliyorlar. Rüzgar enerjisi konusunda çalışan sanayici ve iş adamları. Türkiye'nin bu arada ilk kule tipi. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santralinin kurumu da bu şekilde tamamlanmış oldu geçtiğimiz günlerde. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı yani TTGV ve TÜBİTA'nın desteğiyle Mersin'de kurulan santralin ARGE çalışmaları prototip geliştirme ve nihai kurulumu için de sonuçta 50 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleşti. 1500 evin enerji ihtiyacını sağlayacak 5 megawattlıkta bir kapasiteye sahip. Daha önce İspanya, İsrail ve ABD'de de benzerleri bulunan santralde dünyada ilk kez Mersin'de kablosuz iletişim sistemi kullanılmış durumda. 510 yansıtıcıyla güneş ışınları buhara çevirecek türbinlere gidiyor ve orada elektriğe dönüşüyor. Firmanın kurucu ortağı ve proje yönetim direktörü Serdar Erturan, yoğunlaştırılmış güneş enerjisinin bu şekilde bütün Türkiye'ye faydası olacağını ve aynı zamanda gerekirse doğalgaz çevrim santrallerine de entegre edilerek verimliliğin artırılabileceğini söylüyor. Evet, güneş dolu, rüzgar dolu ve fosil yakıtlardan uzak yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41